Dil bilgisi gibi anlat, anlatacağım Çok güzel, pardon çok büyük Bu ev çok büyük, tamam mı? Abi yani ne anlatıyorsun acaba? Adamı. Bu ev çok büyük Söylüyorum, tamam Daha fazla arttırmak istiyorum, çok çok büyük Tamam. Daha da fazla arttırmak istiyorum İyice <gülüyor> abartmak istiyorum, arkadaş ortamındayım Şöyle bir şey söyleyebilirim Söyle. Bu ev kim kadar düş <gülüyor> sadece İsmail var. Maalesef bazı okulların bizi kıskanmasından dolayı 4 kişilik kadromuz 2 kişiye düşmüş durumda ama haftaya en az 5 kişi olacağız diye tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah. İsmail, evet. Ne yaptın? Görüşmeyeli bir hafta, pardon, 7-8 gün. Allah görüşmeyeli işte geçindik, gittik. Sen ne yaptın? Normal, ben de okula gittim, geldim. Aynı. Bir fark yok. İzleyenleri, dinleyenleri için teşekkür ediyoruz hepsine. Vallahi ben bir cumartesi günü Borsa İstanbul'a gittim. Bu Forex işlerinin ne kadar çöp olduğunu öğrendim. Bizler <gülüyor> ne yapsa işler? Bir bok dilerdik forex. forex. Forex yapan da yaptıran da adam dilleri sevmem. Şimdi Forexçiler laf düştü. Düz siktir. Yorumlara Forexçiler yazıyor falan. <gülüyor> İlk bölümden bizi salladım ben zaten boş boş. Mehmet İsmail sen... Gir bakalım bir giriş yap. Sonra da biraz ısınalım. Malavi'ye geçelim. Aynen madem öyle ısınalım. Ben o zaman klasik tipik Türkiye'nin iki erkek muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> spordan girelim. Bu arada annelerimize de selam söyleyelim. Evet. Ben anneme selam söylüyorum. Tamam ben de söylüyorum. Anne selam. Ee, spordan başlayalım biz. Futboldan gireyim mi? Gir abi. Ne, nereden gideceğini bilmiyorum. Gir. Galatasaray niye Trabzon'a yenildi? Vallahi ben bilmiyorum ya. Aç Vallahi... da izlemedim biliyor musun? Galatasaray bence Aykut Kocamanın dediği gibi yavaş yavaş düşece başlayacak. Ya ben sanmıyorum ya. Ciddiymi sanmıyorum. Ya şimdi yavaş yavaş tamam kazandığında bütün yorumcular diyorlardı ki Galatasaray ile ilgili Galatasaray şöyle Galatasaray böyle bir kaybetti herkes yavaş yavaş eksik mekanikleri buluyor. Efendim. Neymiş eksik mekanik? Biz salamoyenci yok. Olmasın. Tolga Yastan'dan orta sahne olur. Tolga Arslan bizim oyuncumuzdur, Tolga ciğerci. Ay Tolga Arslan O <gülüyor> Oğlum Beşiktaş'taki var ya, onu diyorsun sen. Beşiktaş'ları da sevmem. <gülüyor> onu <gülüyor> Bence bilmiyorum ya, ben çok etki edeceğini sanmıyorum. Yani takım toparlayacağını düşünüyorum ben. İnşallah, şey... Bir de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarınız da bence sıkıntılı. Ya bence biz Başakşehir maçını alacağız. Tudor. Böyle iyi bir karnesi yok yani derdilerde. Bak, ben buradan çıkıyorum kardeşim. Başakşehir'e 4 gol Ya <gülüyor> 6 birden sonra <gülüyor> Beşiktaş'a da 7 gol <gülüyor> Gomis Gomis bak, Gomis Beşiktaş'a 5 gol atacak kardeşim Açıklıyorum buradan Gomis tırtladı dün, ma dün maçta Kanka Gomis'e tırtladı deme ya Gomik hocamın adam abi ya Golü kim attı? Geri Rodriguez Sonradan gelip Ben golü de görmedim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> Maçta hiç alakam yok aslında ee, Futbolda böyle, baskete geçelim ben basket bir şey söylemek istiyorum. Ağzımdaki badem bitsin. Buradan Lebron James'e sesleniyorum. Lebron! <gülüyor> Takımını topla kardeşim bu haliniz ne ya? Bu haliniz ne kardeşim ya? Ben de buradan Curry'e seslenmek istiyorum da Curry, işi gücü düm, belki görmüşsündür. Testere gibi giyinip sahaya öyle girdi. Görmedim. Neyse. Böyle garip garip hareketler yapıyor. Onun yerine birazcık daha üçlük çalışsa... Hoooooo! <gülüyor> <gülüyor> Kozkozum Stephen Curry. Abi 27 sayı mı? 26 sayı mı ne attı yani? Gray Thompson bile 28 sayı atıyor. Yani Curry'nin en az bir 40 sayılara çıkması lazım. Görüyoruz 4-3 mü ne? Bir dakika, yani. bir dakika. Ben burada insan ilişkilerinden anlayan bir adam olarak senin yaptığın oyunu gördüm. Sen burada aslında Stephen Curry'yi övdün. Yani şunu demeye çalıştım. Stephen Curry 28 attığında kötüdür. Tabii ki. Kardeşim, katılmıyorum. Stephen Curry yeteneksiz adamın tekidir. 28 sayı onun için fazla biledir. Stephen Curry... E, Avrupa... Pardon, dünyanın en iyi şütarı... Değil. Kim en iyi şütarı? Reelon. <gülüyor> <gülüyor> Stephen Curry... Daha bir dakika, nasıl Kyle daha iyi? Kyle ayakları kötü. Olsun. İlerce daha iyi. O duruşunda sıkıntı var. Yani Meli Mahmoudoğlu gibi duruyor birazcık. Geçiyor köşeye, tak atması lazım. Tamam evet. işte. Şutor dediğine mi? Lançırı'ya başlayalım. Stephen Curry'in Cristiano Ronaldo gibi bilim adamları incelemesi lazım. Belgeseli çıkartmaları lazım. Hayda. Bu masa'ın Lebron'u incelemeler lazım <gülüyor> ya. Dev, Lebron'da tamam. Onu da incelesinler. İncelemeye başlayınca... Daha sonra da geçen gün. Oynar. Hangi maç? Pivot da oynayabiliyor. Yenildiğin maçtan. Yendi o maçı be. Tamam. Pivot da oynayabiliyor biliyorsun. S son baktığında, her başlığı, son, her şey son baktığında mağlubiyetleri galibiyetlerden fazla ama onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Vallahi ben de onu ben de onu anlamıyorum zaten ya o yüzden seslendim LeBron'a ya biz burada LeBron sana o kadar gönül verdik ya Lebron. I gave I gave you my heart to you tamam da dubai ee, med var bu takımda dubai medçi çöp. K. Bak, bak sana geçen bölümde de söyledim dubai medin çöp olduğunu daha da kaflimin ak belli oldu ne kadar çöp olduğu. geçen 2-3 tane blok attı <gülüyor> abi adamın sayı atması lazım ya blok blok bir kriter değil olsun size savunma da yok. Blok deyince şimdi Akman. geliyorum. derken? Cleveland tabi. Ya ben öyle tam Cleveland değilim ya. Yani şöyle Cleveland'ı destekliyorum da, Asıl Gönüll'den başka bir takımı destekliyorum. Söyle paylaşmak ister misin? Lakers abi. Lakers, Lanza Ball. Ve çok utanıyorum. Abi Kobe Bryant varken ben desteklemedim Lakers'ı. Çok utanıyorum ya. Şimdi diyorsun ki Lanza Ball'lara kaldın. Başka J Jason tatım var mı? Ya çok da umrumda değil açıkçası şimdi de. <gülüyor> takımın nasıl oldu? Ama bak, sana böyle kalbindeki üç takımı sayayım mı? Öyle ne net bir sıralaması yok. Lakers, Cleveland, Washington. Wizards. Aynen öyle. Abi bir şey diyeceğim. Niye Wizard? Wall var. Evet. Bir de Bell var. Adamın tam... Aşılını? Şey ha He, Bill var. O kadar iyi ikililer ki ben bayılıyorum. Bill deyince aklıma geldi Bill'in yaptığı şerefsizliği gördün mü Draymond Green'e? Hayır, görmedim. Ne yaptı? State Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu konuda İsmail'in görüşü kesinlikle objektif değildir. Kendisi bir Golden State Warriors manyağı. Ben olayı anlatayım de, bunu dinleyiciler karar versinler. Ki bunu çoğu yani insani olan insanlar rahat bir şekilde Bradley Beal'ın suçlu olduğunu karar verdiler. Bradley Beal adamdır abi. Bu arada onu da ben belirteyim. Direkt Boğazına yapışıyor nedensiz bir sebebi de galiba küçük bir tartışmalar var rebound alırken Boğazına yapışmış Draymond Green Draymond, mi? Draymond Green ve Draymond Green onu itmiyor veya Dövmüyor sadece güreşiyorlarmış gibi oluyor Adamın adını hatırladım Brad the Bill Ondan sonra ikisini de hakem doğal olarak ne yapıyor? diskalifiye ediyor Doğru yapmış Hakem o ikisini de diskalifiye ettiyse demek ki Draymond Green de suç vardır deyip Hayır. Tamam. Noktayı koymayız. En iyi iki olay öyle değil ama. İki taraf da çizim, çizim. arkadaşlar. evet. Olsun kardeşim. Yoksa hakem ''Eyyan var'' diye bağırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de ''Eyyan var'' mıdır? Kokar, kokar. Çok öyle yani. Buran mı? Niye ''Eyyan'' mi? O ses de. <gülüyor> Efekt gelsin. Oo. <gülüyor> Buraları da kesmeyeceğim bu arada. İyi tamam, oldu Başka İsmail, başka bir şeylerden bahset bu haftalık. Ee, biraz hafif bozulmuş ama iyi tadı geldi şimdi. Tadıyı tadıyı yiyin. Dur abi, İsmail sen devam et. Bir şeyler anlatsa. Şimdi e, Türk Spor'undaki e, uygulamaları ben birazcık eleştirmek istiyorum. Eleştir abi. Şimdi seyircisiz ce cezalar artık tutmamaya başladı çünkü Türkiye, Türk Sporu kan kaybediyor. Çok es kaybetti. Mesela ben yine basket maçı izliyorum ve futbol maçı izliyorum. Ben de Fenerbahçe dışında ma Ay, pardon, futbol maçı seyretmiyorum doğru düzgün. Beşiktaş mesela çok güzel oynadığı dönemlerde bile Beşiktaş'ın özetlerini seyrediyor. Ben o yüzden değil abi. Bizim evde çünkü Link TV yok. Ha. Bir de... <gülüyor> buradan Beansport'a da mesajımızı gönderelim. Bu arada Beansport haber çıktı. Spor haber çıktı. NTV Spor gibi. NTV Spor'a bence meydan okuyacak. TÜKSAT'tan da seyredebileceksin artık. Tibubu da yaptı onu ya. Tibubu Spor mu? Aynen. TürkSat'tan. O mesela yayına açık. Evet, Maçları spor... ama Tibubu Spor 3 ile veriyorlar. Ee, bu Euroleague maçlarında bazılarını yayınlayacaklar. Hadi ya. Evet. Beyin Sporz haberden. Ee, i̇yi yani. Başakşehir... Onu konuşmadık. Konuşalım. Başakşehir'i e, böyle bir iddia var. Aaa! Beyin Sporz alacak. <gülüyor> adımın adımın. Vallahi bence Göksay Gümüştah satar. Katarlı. İş satar satar. Abi şöyle düşün. Ee, şimdi satmalarda fiyatı belirleyen çok önemli bir detay vardır. O da şu. Ürünün daha ne kadar değerlenebileceği. Bir ürünü satın alan ve satan iki tarafta buna bakarlar. Satan taraf eğer ki ürünün daha çok değerleneceğini düşünmüyorsa Ne oldu bu ya? Neyse. Eğer ki satan adam ürünün daha da çok yani predikt olarak hı hı. gelecekte daha da çok değerleneceğini düşünmüyorsa ürünü satar. Satın alan adam da hı. Ürünün gelecekte olacak değerinden hala daha az olduğunu düşünüyorsa, satın alır. Bence evet. Başakşehir artacak. Evet. Çünkü gerek Şampiyonlar Ligi örelemelerinde vardı. İsmail, durbanlanır mısın dinleyenlerimize? E, e, ne benziyor, ne yapmaya çalıştın? Bu şey bir... Oğlum bu ne? Frappuccino'nun <gülüyor> üzerindeki kremaya döndü <gülüyor> ama sen sıcak kahve yapmaya çalıştın. Hayır <gülüyor> sıcak değil ki <gülüyor> soğuk. Soğuk kahve miydi bu? Nescafe'den mi oldu? Abi ben anlamadım dur ya. Şu an korkmaya başladım. Yani anlat abi Bean Sports sanki satın alır mı? Bean Sports alır ama Bean Sports alırsa ne olur? Bir Ahmet Çakar. <gülüyor> ne yapar? Abi ben Ahmet Çakar o kadar sikler öz özür Ben Bence Ahmet Çakar o kadar çok takılmıyor ya. Ahmet Çakar hep şey diyor ya, en çok hani Fenerbahçe-Beşiktaş maçı mıydı o? Hangisi, Yansan Ayder'den. Ee, yok, Yansan Ayder bir değil. Ee, baksana, bu ne? Garip bir şey yok, ben içme ya. <gülüyor> bozulmuş, <gülüyor> ya? şey bozulmuş. Oğlum saçmalama sıcak su koymadım için bence böyle kaldı. Koymadım, nasıl yaptın neyse. <gülüyor> Buradan kahve tarifi de bekliyoruz. Abi bu ne? <gülüyor> İsmail sen devam et abi. Sütün kaymağın vardı. Abi, anlamadım. Hiçbir vok anlamadım. Süt bütü yok için ne olur ya. Ne yapıyorsun sen? Abi, Suyla mı yapıyorsun? Ya. Suyla tadı gelmiyor ya. Neyse. Ee, şimdi Beansports eğer satın alırsa ki alması gayet mantıklı bir şey bu birazcık şey gibi olacak. A takımı yani A sınıf kulübü Paris Saint Germain ve B artı veya B sınıfı kulübü de Başakşehir olur. Başakşehir öyle e, planlı bir yatırım yapmaya başlarlar diye düşünüyorum. Bir anda Türkiye'nin en yüksek bütçeli kulübü olamaz ki olmaması da lazım. Niye ya? Bence olabilirler. Bence var ya, Başakşehir aldıkları anda şampiyonluğa oynayacaklar abi. Zaten oynuyorlardı şimdi de oynuyorlar. Yani Abdullah Avcı gerçekten iyi bir teknik direktör. Keşke milli takımda da bunu yapabilirsin. Bence şey. Abdullah Avcı olanacak ya. Başakşehir'i ayarkı satın alırlarsa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Abdullah Abici bir taktik oluşturdu. Yani... bizmiş iş Kocaman'a benzeyecek gibi duruyor. Çünkü Aykut Kocaman da iyi bir teknik direktör. Konya'da gördük. Zira Türk Ayakkuk bası şampiyonu oldu. İyi veya kötü oyun Kimlerine göre beğenilir ama kimlerine göre beğenilmez. Ben sonuca bakıyorum. Kazandım, kazandı. futbolda ee, amaç kazanmaktır. Evet. Gol atmak tabi de. Aynen. Gol atmak, kazanmak için vardır. Aynen öyle. Ee, Abdullah... Pardon, Aykut Kocaman en büyük şu anki dezavantajı ne? Takımı tam olarak yeni yeni tanımaya başlıyor. Kimin Ozan Tufan'ın yani antrenmanlarındaki performanslarıyla, maçtaki performansları arasında mesela adam yeni öğreniyor fark olduğunu. Ne yani bileyim Hasan Ali aynı şey geçer Mehmet Topal için aynı şey geçerli, Volkan Demirel başta olmak üzere. Hani... Bunlar... Aykut Kocaman yavaş yavaş öğreniyor ve inşallah bugün de Maçımız var. Kimle ya? Kayseri ile. Tank alırsın zorbaçı. Ona yetişeyim de. <gülüyor> Allah kahretmesin seni ya. Kaçta. Ee, mesela işte... 8'deyim ki tamam. Rahat rahat. Rahat Türkiye'de... Bunu anlaması için en az... Zaten Gürgen Kloif da biliyorsun. Liverpool'da. ikinci yılında, üçüncü yılında başladı. Adam gibi. Oynamayı. Hala Ama şimdi Liverpool... Ne yapılabilir ki Liverpool'un da böyle bir içerisi gibi bir bütçesi yok. Veya bir Manchester United gibi City gibi yok ama ben şahsen Arsen Wenger hayranı bir insanım. Bir azkı ne oldu artık değil. Arsen Wenger kaç yıl oldu? 16 oldu mu? Çok oldu. 16 yıldır gibi yapıyor ve Arsenal'de yani kimi kaç yıl o ki Kerem'le şampiyon oldular onun döneminde. Yani Yine de hep iddialı bir takım. Arsenal ne oluyor? Arsenal. Bence Arsenal 10 yıldır iddialı değil. Ya Ben çocukumdan beri Lige... Arsenal hiç iddialı hatırlamıyorum. İddialı dediğim yine de ligin ilk beşinde kalıyor yani. O iddiamı deme. O iddia değildir. Ama şimdi... Hedeftedir de. He. Hedef diyelim tamam. İlk ilk dörtte olmak hedeftir. Hedef. Sence Başakşehir iddialı bir takım mı? Hedeftir bir takım şu an. Ha aynen öyle bence de. Şampiyon Galatasaray'ı bulamayacak ama şimdi. Ne? Alın ulan bu kaydı. Şampiyon biziz. Ya bunu bütün Fenerbahçeliler söylüyor ama şimdi ne yapayım? Bu Gayet tefif şimdi Fenerbahçeli'nin yani iç bir istek bu. Bizim olmamızı istemiyor musunuz? E biz bir dört yıldız takalım biz Ahmet ya. Yeter Anka artık. biz taktık ama o savaş bitti ki. Tamam da ben dört yıldızlı bir forma almak istiyorum ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ahmet Nur Çebi mi Süleyman Nur Çebi mi diye bir Beşiktaş yöneticisi Ahmet var ya. demiştik ya. Fenerbahçe dördüncü yıldız takamadan Beşiktaş beşinci yıldız takardık işte. <gülüyor> Ve sizi bir şey <gülüyor> demiyorum. Ve <Mrs>. siz on dokuzuncu şampiyonluktaydınız. <gülüyor> Bir şey demiyorum Ahmet. Adamlar, adamlar üçüncü yıldız taktı. Gör, görüşeceğiz Ahmet Nurşebiyle Beşiktaş'ı. Kendi evinde oynadık değil mi? Kendi evimizde mi oynadık? Onların evinde mi oynadık? Neyse. Ee, hatırlamadım, hatırlamadım ya maçı. Ya. Kaç <gülüyor> şey tutmuştuk. söylersen? Ben de hatırlamıyorum. Bir derbileri unuttum yani. Abi şey diyeceğim ya Hadi maçı geçelim. birazdan şuna geçelim. ekleme yapalım. Ee, sporda bin, yani... Asıl konudan dağıldık. Hı. Bin Sports alsa yorumcuların da şu an en çok söylediği şey efendim yayıncı kuruluş eyyam yaptı hakemlere şeyler oldu. Hani bu olmasa bile çıkan hakem insan olarak şey söyleyeceğim. diyecek ki dakika, dur. sen şimdi Başakşehir'in Başakşehir, Başakşehir Bin Sports'un sahibinin almasından rahatsız mısın? Rahatsız mı? Tamam. tamam o zaman hadi Bin bıraktır yayıncılığı. Bırakmazlar. O yüzden değil. O zaman kim alacak yayıncılığı? Kim alacak Binsports kadar para? Hiç kimse. Zaten bunu sen O zaman susacaksın baba. Para eğer ki adamdaysa... ...susacaksın. Tayyip Erdoğan iyiliktir bu. Sports'un gelip Türkiye'de alması. Ne alakası var Tayyip Erdoğan? Katarlarla ilişkilerden sonra oldu bu iş. Bence Tayyip Erdoğan'la alakası yok. Adamlar yatırım yapıyorlar. Türkiye'de baktığın zaman insanlar stada gitmekten çok evlerinde Seyir maç mi? seyretmeyi seviyorlar ki bence de mantıklı olan o. Çünkü şimdi sen bir Türk derneğine gittiğin zaman 7 yıldır gitmiyorum. Ya. ya gidemezsin. Neden gidemezsin? Bir kere gidişin dönüşü sıkıntılı bu bir. İkincisi evde oturur kan o annen işte hanımın falan böyle çay getiriyor sana. İşte hadi hadi hayatım İstediğin... beraber maç izleyelim, patlamış mısır yiyelim. İstediğin küfürü edebiliyorsun rahatça. Hanımlı küfür sürece. Artık hanımlar değişti ya. Buradan da onlara söylüyorum. Buradan da o e, şeye farklı, ediyorlar. farklı bir e, konuda değinmek istiyorum da buradan bir açılışını yap, yapayım. Bayanların e, küfür etmesini nasıl buluyorsun? Erkek gibi. Evet, konumuna göre değişiyor abi. Boş yere küfür bir eden kadınlar çok rahatsız ediyor. Bir arkadaşın seninle konuşuyor. Ben bayanım. Ha, konuşalım. Konuşalım. Hadi bir diyalog yapalım sen küfür et. Ee, şöyle ben hemen olay bana, bana bir konum... Şey, şey... Evet, İsmail'in arkadaşla moda girmesi için ışık açmak lazım. Aynen, ışığı açmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey. Çok aydınlanmış. Evet. Sen e, erkeksin. Evet, erkeğim adım ne? Bir de. tane de. Santo. Tam bir Santo. tane de yakın bir arkadaşın var, tamam Kız mı? Yok. Erkek. Erkek. Tamam. Sen, sen bir yakın arkadaş edin. Ee, sen şimdi o arkadaşı yok ki biz diyaloğu canlandırabilir mi baba? Hayır. Ha, buyurun. O ikinci adam ben kızım. Ben sert kızım. Tamam. Ben kızım. Ben de bir tane yakın arkadaş getirdim. Tamam. sen kız, kız getirdin. Tamam. Ama bu yanlış... Sevgili miyiz? Değiliz, Yani çift randevu. Çift randevu. Devam et. Devam. Çift randevusu, <gülüyor> randevusu <gülüyor> gibi düşünmeyin. Tamam. Sizler. Tamam de. arkadaş arkadaş. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş konuşuyor. konuşuyoruz. Ama bizim seninle şeyimiz var, dostluğumuz var. Ben de arkadaş getirdim, sen de arkadaş getirdin. Aslında onları birbirlerine çakmaya çalışıyoruz, değil mi? Yok. Genelde öyle olur. Genelde öyle olur da ben öyle bir arkadaş tipi istemiyorum Tamam yani. tamam tamam. Ya şöyle, muhabbet iyi yani. Muhabbet iyi yani. Dördümüz aynı. arasında Dönüyor, tamam. Bir yerde oturmuşuz, nerede oturalım? Kafede, bir kafede ha, Bir kafede oturduk. Starbucks. Starbucks çok kalabalık. Starbucks çok Ay, Aybotantik bir kafe diyelim. Tamam bir, bir yere bir gittik. Gittik. Böyle bir casual alalım yani. Ooo, mis tamam. gibi uzandık, keyfimiz Aynen. yerinde. Keyfimiz yerinde, kahvelerimizi içiyoruz, konuşuyoruz. Oh! Ondan sonra, ben buradan Neyse, bir küfür edeceğim şimdi. Evet abi. Hayır, şey manasında konuşuyoruz hayır, falan. Hayır, Şu an diyaloğu çağlandırıyoruz. Aynen. Evet. Şu an e, diyaloğu çağlandırıyoruz. Ama tamam. kız gibi küfür et. Tamam. Tamam. Hayır, ses takipi yapmayacağım. Ya nasıl, abi ses takipi yapmayacak mısın? Sen et bakalım hadi. Sesim, çünkü, çünkü, ne yapayım? Ne yapayım? Herhangi bir şey konuşuyoruz. Tamam. Yünlük alışkanlıklar hakkında. Mesela benim arkadaşım bir şey söyledi sana. Ne söyledi abi? Herhangi böyle... Ama o, abi söylemen gerekiyor. Mesela ne diyelim? Yani Söyle ki anlaşılsın, insanlar anlasın. Tamam. Mesela örnek de gelmiyor ki aklıma. Ha araba kullanmayla bahsedelim. Tamam öyle tamam. bahsedelim. Sen şimdi ehliyet falan düşünüyorsun. El yet anlamak istiyorum Sibelci. Ondan sonra o Sibelde bir şey. Sibel Sibelci Sibel söyle. Sibelde. Hayır Sibel sen de şimdi de. Şimdiden. O kötü bir şey söyledi ben diyorum oluyor? Sensuz amk. Ooah o ne ya İğrenç He, mesela böyle bir şey söyleniyor. Söylenmiyor mu? Söyleniyor çok Söyledim. duydum. Sensuz amk. Çok duydum. Ondan sonra. Tamam güzeldir. Aynen. Ben şimdi kibar bir şekilde söyledim. Amık dedim mesela. Tamam tamam onu onu çok vurdu. <gülüyor> Aynen. Sensiz amı ya yani sen kimsin ya köpek falan. Hani köpek daha argo. Köpek spiritüel. Köpek daha spiritüel. Yani salak. Mesela şeydir. Sen sus piç. Aynen. Hanım o da güzel mesela. Eee başka aklıma gelmiyor şimdi. Neyse evet. Bu bence hoş, hoş değil. Evet. Bunlar hoş değil ama artık böyle bir evrimleşme var ve doğru var. Ee, bayanlarımızın bence Kendilerini savunacaklarsa yine buradan feministlere de not Diyorsun bu bölümde girelim. Burada feministlere not düşmek istiyorum tekrardan. Düş daha. abi düş. Düş Baya, Bayanlık bizim bildiğimiz bayanlık bu değil. Bizim bildiğimiz hanımlık. Giden mi çalışıyor böyle. <gülüyor> bizim bildiğimiz hanımlık. Evinde oturur. Evinde oturur değil kibar olur. Erkek de kibar olur ama şimdi erkek. Erkek de kibar olur abi. Erkek de kibar olur erkek de. Normalde küfür. Bence bir ihtiyac... Mesela er şimdi bakın. Beni bu bölümden açtın. Bunu söylemem lazım. Bunu çünkü hiç kimseye açıklayamıyorum. Ben şimdi küfür e, düşmanı gibi oluyorum. Mesela dil bilgisi gibi anlat anlatacağım. Çok güzel. Pardon çok büyük. Bu ev çok büyük. Tamam mı? Abi yani ne anlatıyorsun acaba? <gülüyor> devam. Bu ev çok büyük. Söylüyorum. Tamam. Daha fazla arttırmak istiyorum. Çok çok büyük. Tamam. Daha da fazla <gülüyor> arttırmak istiyorum. İyice abartmak istiyorum. Arkadaş ortamındayım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir söyle. Bu ev sikim kadar. <gülüyor> abi çok iyiydi. Abi bunu söyleyebilirim. Doğru söylesin arkadaşlar söyle. Hayır. Eee burada kız da söyleyebilir. Bu da ben çünkü bir dil bilgisi bence bu. Yani bir sokak ağzında. ama o kız söyleyemez işte onu abi. Ha bak buradaki olay boş küfür. Ha. Burada ama bir şey tanımlamak istiyorsun. Anladım anladım. Burada bir bir süperlatif yapmak var yani. Anladım, anladım. Dizemeki olay. Yani diyorsun ki burada daha da daha büyük. Anladım. Fatma da şey yok. Kıçım gibi kafası var. Böyle K bir şey mi? Kıçım gibi kafası değil de. Hani sen de götüm kadar abarttın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayan götüm kadar söylüyünce götüm kocaman olmuş oldu. <gülüyor> Ay. Dur dur. Senin söylediğin laflar. Beni, senin söylediğin lafların boşluğu benim basenlerim kadar. Ha <gülüyor> ha boğul boğul ol bu kimen boğul mu mesela hani buradaki olay yok dur dur dur dur dur var, dur bak şu vardır dur bak bunu şimdi yazdım senin servet dur benim servetlerim ne onun servetleri yarış bile edemez doğru mu asil ya asil <gülüyor> Ha, Doğru boş ben. Sonra, sonra şey, anlat. Ben burada senin cümlelerini yetiştireceğim. Evet. Sen sus. Amit sonra sen ne dersin? Bana hiçbir şey. Kınarım abi ben. Çok pis kınarım ya. Genellikle de kınanmıyor. Nasıl ya? Ben kınarım ya. Şimdi senle ben yakın arkadaşsak sen fazla kılamazsın. Kınarım. Seni mesela birinci bölümde bin kere kınadım. Neyle? Femişim, Her şeyde kınadım. Femişim. Her şeyde kınadım. Hayır ama ben ama şimdi kızım. Tamam, kız Kı Kızlar ayrı bir ama bak burada da yanlış bir şey var. Getir buraya kızı bakalım hem de davranışlarım değiş değişir özür dilerim. Değişir. değişir. Ben hatta birazcık da alımlı bir kız olsam. Burada da yine objektifle şey pardon objeye laf atıyorum. Ee, alımlı bir kız olsam beni kınamaz. Çünkü onların toleransları erkeklerce daha fazla var. Abi lanet olsun hatta, haklısın ya. Ben hatta hatırlar mısın kafe, kafe festivalinde bizi... Afedersiniz burada da söylemem lazım. sikti çekip bizi kenara ittiler. Orada güzel alımlı bir bayan vardı, onu videoya çektiler. Hatırlıyor musun? Aa hatırlıyorum ama. Abi o kız da çekilir şimdi. Ben de dedim sana orada Türkiye'de güzel alımlı bir bayan olmak vardı diye. Evet doğru dedin. İster miydin öyle bir bayan olmak? Öyle bir bayan olmak belli bir süre evet, işine yarıyor. Yani şu yaşlarda evet işine yarar ama sonra ne olacak? Sonra... CHP deniz olur işte. Aynen, yani şey, <gülüyor> o da bana göre değil, hani sonra üzerine bir şey koyman lazım. Bu şeyde bir sıfır önde olur musun? Yine tartıştım mı? Bir dahakine buraya soba getirelim. Bizim burada, bu evde soba vardı, benim evlerim üşüdü. Bu ev geçen aldık ama, zaten. <gülüyor> devam, devam et, devam yani buradan Bu Burada doğru. buradan da bir bilgi verelim. Evet. Arkadaşlar, eğer ki e, şey, hafif kahveyle ya da işte ağır kahveyle artık haline boksa Kahve yapmak istiyorsanız <gülüyor> mutlaka suyu <gülüyor> kaynatın. Su kullanmayın, süt kullanın ya. Niye ya? Abi o, sütü nasıl kaynatacağım şurada? Tamam da su kötü değil mi ya? Tadı, alıyor musun kahve tadı? Tabii ya alıyorum ya. Sütlü kahve, ben sütlü kahveciyimdir. Sen daha çok seversin. Neyi sütlü kahve? Sütlü kahve. Evet. Ciddi misin? Sütlü kahve i̇şte, Zaten süt tadı gelsin diye kullanıyorum bak şu paketi. Hangi paketi? Yeşil olmayan paketi süt tadı gelsin diye kullanıyorum. Abi sistemi iyi bulmuşlar Tabi oğlum. Üçü bir arada dediğin ne biliyor musun? Süt. Ben ona bile süt koyuyorum. Bak. Üçü bir arada. Evet. Haa. O tadı da tamam, mı şey yapma biraz? Eğer ki şekerin tadı sütlüyse çok şekerli olur. o. Bir. Güzel oluyor işte. Hı. Hmm. Üçü bir arada dediğin ne biliyor musun? Şu ikisinin birleşimi artı şeker. Gayet. Gayet. <Gülüyor>